1116 numaralı konu, ateşten korkmak hususunda bazı sahabelerin sözleri, Şeddad bin Efs, radiyallahu anha, cehennem korkusundan uyuyamaz, yatağının içinde dönüp durur ve nihayet, Ey Allah'ım, ateşin korkusu beni uyutmuyor, der ve kalkıp sabaha kadar namaz kılardı. Abdullah bin Revaha, Mut gününde şunları söylemiştir, Allah'a yemin ederim ki kalbimde dünya sevgisi bulunmadığı gibi sizden ayrılma korkusu da yoktur, fakat ben Hazreti Peygamberi, içinizden oraya, cehenneme, uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem, 19 suresi 71 ayeti kerimesini okurken dinledim, İşte ben oraya uğradıktan sonra kurtulup kurtulamayacağımı bilmediğim için ağlıyorum.